Bugün ilk konuğumuz Murat Paker, klinik psikolog, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve şu anda telefon hattımızda. Murat Hocam merhabalar. Selamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet hocam sizinle yeni yılın ilk programını yapıyoruz ama tabii yeni yıl maalesef ilk saatlerinde Reyna'da 39 insanımızı yitirdik. 2015 ve 2016 yıllarında birçok bombalama, birçok ölüm gerçekleşti. İnsanlık ve medeniyet saldırı altında resmen. Toplum olarak her an yeni bir facia ile karşılaşacağımız ruh halinde içinde, ruh hali içinde yaşıyoruz. Alışveriş merkezleri, meydanlar, metro vagonları içinde bulunan bireyler bu tedirginliği yaşıyor ve ifade ediyorlar Tabii 15 Temmuz darbe girişimi bu olaylara tuz biber etmişti arkasından da bombalamalar birbiri ardından sıralandı Sizin cepenizde yani psikologlar tarafında, ee, ve e, bulgularınıza göre Türkiye'nin yakın geçmişinde nispeten sakin olan dönemlerle yani 2013-2015'in e, ilk altı ayı diyebiliriz. E, o dönemlerle bugün arasında toplumsal olarak neredeyiz? E, nasıl görüyorsunuz? Ee, yani işte bunu hepimiz yaşıyoruz aslında. Hani herkes biliyor. E Hani bir uzmana sormaya gerek olmayacak kadar açık bir e, durum var. Evet. Ee, dediğimiz dönemlerde yani barış süreci, çözüm süreci denilen işte birkaç yıllık e, o parantez döneminde şiddet eylemlerinin askeriye indiği, neredeyse yok olduğu dönemde e, Türkiye daha bir normal politik e, sürece girmiş gibiydi. E, gene tabii gerginlikler, tartışmalar vardı ama ee, i̇nsanlar hani bir şeyler olacak galiba bu iş çözülecek çözülme ihtimali var gibi Daha bir umutla bakabildikleri daha biraz istikrar hissedebildikleri bir dönem vardı Bu e, 7 Haziran seçimlerinden sonra hızla e, değişti Tekrar bir şiddet sarmığına gömüldük e, Ve giderek artıyor temposu bunun e, Son birkaç ayda özellikle iyice arttı Tabii e, Türkiye'nin her yeri her zaman aynı biçimde etkilenmiyor. Onu da e, not etmek lazım. Elbette. E, bu, bu şiddet e, eylemlerinin e, işte Şırnak'ta, Cizre'de, Diyarbakır'da e, zirveye çıktığı başka dönemler de vardı. Doğru. Herkesin yakıldığı, yıkıldığı, insanların öldürüldüğü dönemler de vardı. Oralar için onlar zirveydi. Şimdi Ankara, İstanbul gibi daha metropol yerlerde ee, yoğunlaşma var de seylemleri açısından. Ee, benim gelebildiğim kadarıyla gerek e, terapi seanslarından, gerek öğrencilerden, e, gerek çevremizden, basından her taraftan e, gelen e, veriler hepsi aynı şeyi gösteriyor. İnsanlarda çok ciddi bir e, kaygı düzeninde çok ciddi bir yükselme var. E, korku düzeyinde çok ciddi bir yükselme var ve Bunlardan da önemlisi belki umutsuzluk düzeyinde çok ciddi bir umutsuzluk ve yıldınlık düzeylerinde çok ciddi bir yükselme var. Yani kimse bunu e, tamam bir şey oldu e, ama geçti e, önümüze bakalım e, oldu ama şimdi görece daha güvendeyiz gibi hissedemiyor. Bunun... Ee, bitmediğini, bitmeyeceğini, devam edeceğine dair bir genel algı var. Ee, bu da tabii umutsuzluk ıı, ve çaresizlik duygularını tetikleyen, yükselten bir işler görüyoruz. Evet, korku, kaygı ve umutsuzluk düzeylerinde önemli ölçüde bir artış, yükselme olduğunu evet. belirttiniz hocam. Evet. Ee, tabii yani e, toplumun e, birçok kesimi belirttiğiniz gibi Güneydoğu'da gerçekleşen kent ve ilçe yıkımları e, da önemli ölçüde e, bu belirttiğiniz korku, kaygı ve umutsuzluğa yol açtı. Ee, ve tabii ki e, geleceğe e, olan inancı da önemli ölçüde törpüledi. Tam da bir e, barış girişiminin belli bir noktaya geldiğini düşündüğümüz dönemlerde ve günlerde. E, bütün bunlardan hareketle e, tabii ki e, başta e, bu tür... E, saldırılarda, bombalamalarda yakınlarını kaybeden e, insanların e, düşünceleri ve duyguları son derece önemli. E, bu e, durumda olan insanlara e, sizlerin, uzmanların tavsiyeleri nelerdir, e, var mıdır? E, şimdi tabii böylesine büyük e, olaylar, katliamlar, e, hiç beklenmedik bir e, yaşa artık Türkiye'de hiç beklenmedik lafı da yıprandı. Doğru. Ama bu her, her koşulda gene de e, duyanı, göreni yerinden zıplatacak dehşet verici böyle olaylarla karşılaştığımızda bütün toplum etkileniyor ama tabii değişik düzeylerde etkileniyor. Evet. En fazla e, etkilenenler tabii e, bu olay sırasında orada olanlar. E, e, Ölmeden yaralı olarak ya da e, yaralanmasa bile e, doğrudan tanık olarak kurtulanlar en ağır e, e, travmatik e, deneyime maruz kalıyorlar. Bundan sonra e, ölenlerin, yaralananların e, yakınları geliyor. E, bunlar en e, bu iki halka e, bu travmatik olayların etkilerini en ağır bir şekilde taşıyan halkalar bu, bu ee, i̇nsanlar ister istemez e, bu kadar büyük bir olaydan sonraki günler ve haftalarda e, çok ciddi psikolojik zorluklar yaşayabilirler. Bu tamamen e, normal diyebileceğimiz e, bir reaksiyon. Çünkü çok e, ağır bir olayla karşılaşıldığı için e, dünya e, hem fizyolojik bedensel olarak hem de psikolojik olarak bu ağır olayı karşılamak, bununla, e, buna uyum sağlamak, bununla yüzleşmek konusunda bir çaba içerisine giriyor. Fazla bir çaba içerisine giriyor. Çünkü şimdi gereken olay e, az bir olay değil. E, bunu işte rüyalarla, e, an, e, istenmediği halde hatırlamalarla, çeşitli kaçınma davranışlarıyla... E, hafıza blokajlarıyla değişik semptomlarla belirtilerle e, beden ve e, psikolojimiz e, bu e, olayla halleşmeye çalışıyor. E, uygun destekler varsa e, geçmişte e, çok büyük kırılganlıklar, travmatik durumlar yoksa bir sürü faktöre bağlı olarak kişilik yapısından sosyal destek sistemlerine kadar çok sayıda faktör var. Kişinin nasıl bir psikolojik reaksiyon göstereceğini ve ne kadar süreyle bu işte uğraşacağına dair bir sürü faktör var. Bu faktörlere bağlı olarak çoğunluk bu bu tür olaylardan sonra birkaç ay içinde daha eski işlevselliğine yakın ...bir noktaya doğru gelebiliyor... ...uygun desteklerle... Evet. Ee, ...ama... E, ...birçok insanın da... E, ...bu dönemde... profesyonel e, destek alması... ...gerekebiliyor... E, ...bu... E, ...kişiden kişiye çok değişebilir... E, ...önemli olan... E, ...bir değerlendirmenin... ...yapılabilmesi... ...kişinin kendisi ve yakın çevresi tarafından... değerlendirmenin yapılabilmesi çok acele edilmemesi, değişik işte kabuslar gibi, depresif hissetme gibi, ağlama krizleri gibi bu tür tepkiler olayı takip eden günlerde, yahut da haftalarda normal kabul edilebilecek tepkilerdir. Ama bunlar çok doğru çok aşırı olur. Kişinin kendi hayatını idame ettirmesini çok güçleştirebilir bir haldeyse. Örneğin hiç uyuyamıyorsa, hiç yemek yiyemiyorsa, hiçbir sosyal ilişki kurmuyorsa, tamamen kendini izole etmeye çalışıyorsa o zaman çok beklenmeden bir profesyonel yardıma başvurmak düşünülmelidir. Bu profesyonel yardım, bir psikiyatrik değerlendirme, e, veya bir e, psikolojik değerlendirme artı psikoterapi şeklinde olabilir. E, kişinin durumuna göre, ihtiyaçlarına göre kısa dönemli ya da uzun dönemli e, bir terapi süreci düşünülebilir. E, gerekiyorsa ilaç desteği sağlanabilir bazı durumlarda. E, bunun e, profesyonel olarak yani ruh sağlığı profesyonel uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bu halkaların dışında ama tabii çok daha milyonlar var. işi medyadan bulmuş görmüş ve defalarca dolaylı olarak mağruç kalmış milyonlar var. Bu milyonlar da tabii ilk defa karşılaşmıyorlar. Bir sürü daha önce karşılaşmışlar. Bu karşılaşanların bazıları daha önceki bazı olaylarla daha yakın temasta olmuş olabilir. Hayatlarının başka bir döneminde. Onlar için daha e, eski yaralıcı, kaşıyıcı, kanatıcı işlevler görebilir. Yeni olaylar. Tam içinde yer almasalar bile e, medya üzerinden maruz kalmak. E, onlar için e, dolaylı travmatik reaksiyonlar söz konusu olabilir. E, ama toplumun çok daha geniş kesimi için e, ilk profesyonel yardım almayı gerektirmese de gene de gündelik hayatı Birlikler zorlaştırabilecek, sıkıntı, kaygı düzeylerini arttırabilecek, işte e, umutsuzluk düzeylerini arttırabilecek bir şey görüyor e, bu tür olaylar. İşte bir süre insan görüyoruz. görüyoruz e, Bu ülkede yaşanabilecek mi, gitsek mi, kalsak mı e, bu tür şeyleri konuşan artık... E, Çok sayıda e, insan var. Milyonlar diyebiliriz. var evet. e, Yani şöyle diyelim... Ee, psikoterapistler e, bunun tanığıdırlar. Böyle bir olay olduktan sonraki haftada e, diyedebiliriz psikoterapi seansı yapılıyorsa bunların 70'inde, 80'inde psikoterapi seanslarında bu olay buluşulur. Ee, yani o insanlar travmatik nedenlerle, travmatik olaylar nedeniyle terapiye gelmemişlerdir. Büyük çoğunluğu. Kendi dertleri, çok öznel kişisel hayatlarındaki meseleler, sıkıntılar nedeniyle gelmişlerdir. Ama bu olay o kadar sarsıcı, kapsayıcı, yerinden zıplatıcı, temel güven duygusunu zedeleyici olaylar ki bunlar. Herkes kendi terapisinde ve mecburen bu olaydan bahsetmek, bir şekilde onunla ilişkilenmek, onunla... ...sonumunu ona göre ayarlamak zorunda hisseder kendini e, toplumu bu kadar derinden sarsan olaylar bunlar maalesef. Evet, e, psikoterapi dediniz bu e, sonuç olarak belli bir süre devam edecek e, bir e, tedavi yöntemi. E, bunun dışında yakın çevrenin verebileceği destekler var mı hocam? Çünkü çok sayıda insanın yani, böyle bir bir, bir azını yani bütün olaylara mavi kalan insanların e, çoğunluğu değil de daha azını tarafından ihtiyaç duyulan ve kullanılan e, bir yöntem. E, çoğunluk ise e, sosyal destek sistemleriyle yani bu arkadaş desteği ailede e, işte sosyal çevresinin e, desteğiyle e, önemli ölçüde bu olayların etkilerini e, geride bırakabiliyor. E, burada <gülüyor> e, şimdi bu tür travmatik olayların temel e, etkilerinden e, bazıları sıralarsak bir temel güvenlik bir sarsı, sarsı diyor. Bu bizim e, normal bir günlük hayat geçirebilmemiz için. Önemli ölçüde hissetmek, hissetmek zorunda olduğumuzu hissetmeye ihtiyacımız olan bir duygu. Yani güven içinde olduğumuzu... E... Evet yani sokağa çıktığımda işte e, bir yere gittiğimde e, ölmeden sağ salim eve dönebileceğim. Evet. E, biz bunu normalde düşünmüyoruz. Varsayıyoruz ki bu var zaten. Yani evet. Her gün bunu düşünmeye kalksak her gün bu kaygıyla, her saat bu kaygıyla yaşamaya kalksak bu hastalandırıcı bir şey. Çok, yani, çok. Yaşamayı da çok zorlaştıran bir şey tabii. Çok zorlaştırıcı bir şey. Dolayısıyla bizim böyle bir temel güvenlik e, şeyine ihtiyacımız var. Ya da şöyle diyelim mesela biz e, aslında yüzde bir bilmesek de her sabah güneşin doğacağını varsayıyoruz. Evet. Bunu sorgulamıyoruz her gün. Halbuki güneş bir gün doğmasa e, hayat bitiyor. E şu kış saatinin bile e, yol açtığı sorunları biliyorsunuz hocam. Evet. İnsanların uyku düzeni bozuldu. Mı, evet. Doğmayacak mı diye mesela bu çok acayip baş etmesi imkansız bir kaygı düzeyine yol açabilir. Dolayısıyla bu temel güvenlik kaygısını e, giderebilecek... E, ee, olabildiğince giderebilecek bir e, hayat tarzı, bir ilişkiler ağı, bir önlemler düzeni, e, önemli e, yani psikoterapi dışında neler yapılabilir diye düşündüğümüzde bu, bu travmatik olayların etkilediği birinci halkadaki mesele temel güvenlik e, kaygısını azaltıcı yollar bu artık her kişi için e, değişik yollar olabilir, değişik tedbirler olabilir. Ama e, burada kişilerin zafesinde e, ülkenin e, idaresini elinde tutanlar, yani yönetim sorumluluğunda olanlar, idare sorumluluğunda olanlar, iktidardakilerin üzerine büyük bir e, yük düşüyor. Tabii sorumluluk düşüyor ki bu güvenliğin e, %100 olmasa bile e, olabildiğince sağlanabildiğine dair sağlanması yolunda çalışıldığına dair insanlara ikna edici bir e, his verebilsinler. Yani %100 evet her şeyi önleyebilirler, %100 her şeyi kontrol edemeyebilirler. Ama bizim yöneticilerimiz gayet e, akılcı bir şekilde olayları analiz edebiliyorlar. Ve efektif bir şekilde önlemliğini alıyorlar. Biz verilebilmesi, insanların bunu görüp değerlendirebilmesi, sonrasında yaşanacak kaygı düzeyini azaltmak konusunda kilit önemde. Türkiye'de bu konuda sıkıntılar olduğunu Maalesef. görebiliyoruz. Bu, bu kritik bir mesele. Toplumun en azından önemli bir kısmı, bilmiyorum biraz azınlıktudur ama önemli bir kısmı burada zafiyetler, sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, gerçektir, değildir tartışması ikinci, üçüncü planda önemli. Özel olarak, subjektif olarak, toplumun çok geniş bir kesimi e, yönetim sorumluluğunda olan insanların gerektiği gibi davranmadığına inanıyor. Bu e, yönetim açısından, iktidardakiler açısından çok önemli bir bilgi olmak zorunda bunu değiştirmek için ellerinden geleni yapmak durumundalar. Yoksa e, hakikaten toplumun çok geniş bir kesimi için bu kaygı düzeyi çok önemli. Çünkü insanlar bu kaygı düzeyini azaltamazlarsa toplumsal hayattan çekilme e, yönünde davranacaklar. Yani dışarı çıkmayacaklardır, alışveriş yapmayacaklardır, ekonomik hayatı o kadar katılmayacaklardır. Bu bütün toplumsal süreçler için, e, toplumsal, ekonomik, kültürel bütün süreçler için tahrip edici bir şeydir. E, toplumun bir şeydir. Dolayısıyla yönetimdekilerin ilk planda yönetimdekilerin bu kaygı düzeyinin güvensizlik meselesini e, çok ciddi almaları gerekir eğer e, bu sesin, e, işte belli bir düzeyde bir işlevsellikte devam edebilecektir birinci mesele yani güvenlik e, algısı e, güvenlik duygusu yani güvenlik meselesi e, <gülüyor> ikincisi e, bu travmatik olayların darbe vurduğu önemli şeylerden biri öngörülebilirlik duygusu e, predictability dediğimiz biz belli davranışlar olduğunda belli şeyler belli sonuçlara yol açar. Ee, %100 olmasa da gene hayat karmaşıktır, %100 her şeyi öngöremeyiz ama belli şeyleri öngörebilmek isteriz. Ee, sürekli sürprizlerle karşılaşmak e, insanı yorar, kaygı düzeyini arttırır, bazı şeyleri varsaymanız gerekir. Ee, bu travmatik olaylarla tabii bu öngörülebilirlik duygularına ağır darbe burası. E, hiç öngörülemeyen şeylerin bir anda büyük ölçekte olması nedeniyle e, bu türünü yıkratan şeylerdir. E, burada da e, yani bunun e, olabildiğince azaltılabilmesi için bizim kişisel planda daha kendi sosyal çevrelerimiz içerisinde olabildiğince rutinlerimize e, rutinler kurabilmemiz. Öngörülebilir rutin e, belli e, sıralı birlik e, hayatımızı kurabilmemiz, yönetebilmemiz, devam edebilmemiz önemli. Ama genel toplum düzeyinde, daha büyük toplum düzeyinde bu öngörü bilimlilik elde edilmesi için e, toplumun bütün kesimlerine e, tutarlı, e, adil ve eşitlikçi yaklaşan bir yönetim sisteminin olması çok önemli. Yani insanların e, kendilerine negatif ayrımcılık yada e, negatif ayrımcılık uygulanmadığına, e, sürekli sürprizlerle karşılaşmayacaklarına, herkese aynı, eşit, benzer muamelenin yapılacağı muamelinin yapılacağına dair bir inançlarının, yani gene yüzde yüz olmasa da büyük ölçüde böyle bir inançlarının olabilmesi çok önemli. Türkiye'de buna dair ve özellikle son zamanlarda çok ciddi aşınmalar olduğunu öptümün önemli bir kesiminin bu konuda ciddi eşitsizce ve adaletsizce kendilerine dağlandığına dair ciddi kaygıları var, buna dair inançları var. Bu da bizim bu tür travmatik durumlardan çıkmamızı ya da kolay atlatmamızı zorlaştıran meselelerden biri. Cenazelerin ee, kaldırılmasında bile yaşıyoruz bunu hocam maalesef. Evet, evet maalesef. Ee, yani daha çok konuşabiliriz. Ee, diğer bir şey, e, bu, bu tür olaylar e, insanları Özellikle doğrudan maruz kalanlardan başlamak üzere bu tür travmatik olayların önemli etkilerinden, iki tanesinden daha kısaca bahsedeyim. Lütfen. Bunu bitirelim. Bir tanesi dilsizleştirmedir. Yani bu tür olaylar insanlarda sözün tükendiği denir ya, söz bitti burada. Evet. Tam bunu nedir? Sözsüzleşiriz, kelimelere dökemeyiz kendi içimizde patlar, duygu dünyamız taşar ama dile getirilemez, dile getirilemez diye dayatır bu büyük travmatik olaylar. Bunu aşabilmek için de işte gün adına bu konuda konuşabilmek, dile getirebilmek, yazabilmek önemlidir. Konuşmak, duygularını paylaşmak konusunda sıkıntıları olan yanımızdaki, yöremizdeki insanlara bu imkanları bu yardım ellerini bu omuzları, destek omuzlarını sunmak çok önemlidir onları konuşmak için zorlamamak ama konuşulabilecek yani, ortamları yaratmaktır evet dinlenebilecekleri, anlaşılabileceklerine dair bir his vermek önemlidir, böyle köprüler kurmak önemlidir ee, son olarak da yine e, bununla e, benzer bir şekilde e, bu tür ağır travmatik olaylar e, insanların ilişkisel dünyalarını da tahrip eder, atomize eder onları, yalnızlaştırır, içe kapattırır, e, bağlantı kurmak istemez hale getirir, sosyal bağları zayıflatır. Eviminde tabii şeyi tedavisi diyelim, bu sosyal bağları özellikle bütün zor durumlarda belki biraz zorlayarak sosyal bağları güçlendirmek, sosyal ilişkileri var olan sosyal ilişkileri güçlü tutmak, yakın tutmak, sıcak tutmak, görüşmediğimiz insanlarla görüşmek, yan yana gelmek, bütün sosyaliye önem vermek çünkü. E, bunlar yalnızlaştırıcı süreçlerde yalnızlaşmaya e, pek e, izin vermemek e, önemlidir. Evet, hocam son bir sorun var. Şimdi siz uzmanlar, psikologlar e, afetlerde, depremde ve Soma gibi maden kazalarında bölgeye giderek önemli destekler veriyorsunuz. Ve bölgeye gittiğimiz gittiğiniz zaman e, afetlerden ve e, sorunlardan etkilenen insanlara topluca ulaşabiliyorsunuz. Fakat bu olay, bu tür e, olaylar sonucunda bunlardan etkilenen insanlara ulaşmak elbette ki çok zor. Ancak yakınlara ulaşabilir ama onların başvurabilecekleri adresleri şöyle bir kısaca e, özetleyebilir miyiz? Hastanelerde psikoloji bölümlerine başvurmaları yeterli midir veya dernekler kanalıyla böyle bir destek alabilirler mi? Tabii e, bir psikososyal destek alı var. E, Türk Tabipler Birliği, Türk Psikologlar Derneği gibi e, ruh sağlığı alanında Türkiye Psikiyatri Derneği, başka dernekler de var. Şimdi e, 10-15 tane derneğin bir araya gelip oluşturduğu bir network bu. E, Türk Tarihler Birliği'nin ve Türk Psikologlar Derneği'nin web sitelerinden yaşılabilir bu ağa nasıl başvurulabileceğine dair bilgilere. E, o, o, o ağda yer alan bir sürü e, ruh sağlığı uzmanı var. Ee, bu uzmanlar, yani bu ağ zaten bu tür felaketlerden sonra maruz kalan, bu felaketlere maruz kalan insanlara, profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilecek insanlara yardım etmek için kurulmuş bir ağ. E, oralara başvurulabilir. E, e, derneklerin web ya da Birliği'nin web sitesinden tabi e, Tabii bundan başka... E, e, psikiyatrik ya da psikolojik psikoterapi hizmeti veren e, hastanelere, psikoterapi merkezlerine başvurulabilir. E, travma konusunda e, bir uzmanlığı olan e, uzmanlara başvurulmasında tabii fayda var. E, biraz daha e, değişik bir alan belli özel e, bir donanım, bir miktar, özel bilgiler gelirttiren eğitim gerektiren bir alan. E, zaten e, böyle bir uzmanlığı olmayan e, ruh sağlığı çalışanlarının da böyle danışanları e, almaması, yönlendirmesi uzmanlara yönlendirmesi beklenir. Öyle de yaparlar zaten. E, dolayısıyla e, başvurulacak, yani istendiğinde başvurulabilecek bir sürü e, yer var. illa özel e, terapiste e, gitmek gerekmez. Tabii o yol her zaman var. Her zaman başvurabilir. E, Türkiye'de, e, Türkiye maalesef şöyle bir ülke. E, belli bir gelişmişlik seviyesinin üzerinde olduğu için e, uzmanı bol, yani iyi eğitim almış yurt içinde, yurt dışında. Trauma konusunda uzmanı bol bir ülke. E, bu konuda bir sürü e, eğitim faaliyetinin, araştırmanın ilgili bir ülke. E, travması da çok bol bir ülke. Yani hem travmatik olayımız bol miktarda var. Maalesef. E, dolayısıyla talep de var. E, mağduru da bol. Travma mağduru da bol. Uzmanı da bol bir ülke. Dolayısıyla orada yoğun bir sirkülasyon oluyor. Evet hocam size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben i̇yi günler, Sağ olun. iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın. Evet efendim. Telefon hattımızda Murat Paker hocamız vardı. Klinik Psikolog, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi kendisiyle toplumsal travma üzerine konuştuk. Evet, ikinci bölümde ise Profesör Doktor Polat Gülkan hocamızla görüşeceğiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü İnşaat Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi. Ben e, hocamızdan biraz bahsedeyim. Profesör Doktor Polat Gülkan e, emekli olana kadar yani Mayıs 2011 tarihine kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Ankara'da görev yapmakta idi. İnşaat Mühendisliği bölümünde Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi başkanıydı bu son döneminde. Ee, ayrıca bölüm başkan yardımcılığı, dekan yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü ve kurucusu olduğu Afet Yönetimi Araştırma Merkezi başkanlığı görevlerini de yerine getirdi. Polat Gülkan Hoca 1996-2004 döneminde merkezi Japonya'nın Tokyo şehri olan Uluslararası Deprem Mühendisliği Kuruluşu'nun yönetim kurulu üyeliğini gerçekleştirdi. 2004-2008 yılları arasında ise aynı kuruluşun icradan sorumlu başkan yardımcısı görevlerini yürüttü. Polat Gülkan 2008 yılında... Çin'in Beijing şehrinde yapılan 14. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı sırasında da bu Uluslararası Deprem Mühendisliği Kuruluşunun Genel Kurul Toplantısında 2010-2014 dönemi için başkanlığa seçildi. Ayrıca 2005-2008 döneminde de Yönetim Kurulu aynı Yönetim Kurulu üyeliği görevini gerçekleştirdi. E, Profesör Gülkan 2004 yılında NATO bilim ödülünü ve 2007 yılında ise Türkiye'deki bilim insanlarına tevdi edilebilen en yüksek payı olan TÜBİTAK bilim ödülüne layık görüldü. Kendisiyle 16. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı'nı konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. E, bu konferans Şili-Santiago'da 9-13 ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra Polat Gülkan hocaya bağlanacağız. The The lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the lunas on the path The lunatic is in the hall are in my home The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more Moon. Oh, oh, oh, oh. The lunatic is in my head. <laughs> the lunatic is in my head. You raise the blade. You make the change.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 Çık radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündesiniz ve telefon attığımızda Profesör Doktor Polat Gülkan hocamız Hocam merhabalar. Merhabalar. Ee, evet hocam 16. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı. Şili, Santiago'da 9-13 Ocak 2017 tarihinde. Çok kısa bir süre evet. sonra e, siz de katılacaksınız herhalde. E, bir de sunumunuz var. E, biraz bu Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı hakkında bilgi alabilir miyiz sizden hocam? Memnuniyetle. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkede depremlerin yol açtığı, kayıpların, can, mal ve ekonomik kayıpların en aza indirilmesi için gerekli olan teknolojik ve yönetimsel tedbirlerin incelendiği ve geniş katılımın sağlandığı bir meslek, mesleki toplantıdır. Bunun ilki 1956 yılında San Francisco yakınlarındaki Berkeley'de yapıldı. 1956'nın da Orası için önemi tabii ki 1906 Büyük San Francisco depreminin Depremi. 50. yılı münasebetiyle olmasıydı. Oraya katılan insanların sayısı tek azdı. Ben dersem 200 kişi civarında delege konferansa katılan insan sayısı. Zaman içerisinde bir bütün ülkelerdeki deprem mühendisliği derneklerin bir araya getirilip bir dünya çapında konfederasyon, kurulması düşüncesi ön plana çıktı. Bu Konfederasyon Dünya Deprem Mühendisliği e, birliğidir. ve 1962'de meydana getirildi. Ondan e, beri de her dört yılda bir e, böyle bir konferans yapılıyor. E, o zamanlar 200 kişi katılıyordu ilkine. Ondan sonra sayılar arttı. E, temin ediyorum şimdi önümüzdeki hafta başlayacak olan konferansa Takriben 2500 veya 3000 dereceye katılacaktır. İşte ne kadar büyümüş olduğunu bu size gösteriyor. Çünkü deprem adet olarak her ülkenin canını yakıyor ve bunun en azından inmesi için mühendislik açısından olduğu kadar yönetici açısından da bulunabilecek bir sürü tedbirler var. Bunları hep beraber bir camia içinde görüşüyoruz. Evet hocam. E, telefon hattımızda bir e, küçük e, şey var, e, e, çağrı var herhalde. E, sizin tarafınızdan geliyor olabilir mi hocam? Zannetmiyorum ben. E... Yani ofiste ha, şimdi, şimdi kesildi. Tamam. Ee, en sonuncusu da e, Lisbon'da yapıldı herhalde değil mi hocam? Ee, 2015'incisi 2000... Lisbon'da yapıldı. 2012 tarihinde. Ee, 2012'de, 2008'de Beijing'de, Beijing'de yapıldı. Beijing'de 2000... yapıldı. Evet, 2004'te nerede yapıldı? Kan Kanada'da yapılmıştı. 2000'de. Auckland'da, Yeni Zelanda'da yapılmıştı, 96'da, e, Acapulco, Meksika'da yapılmıştı vesaire. Yani böyle geriye doğru gittiğiniz zaman e, işte konferansların yer aldığı şeyler, ülkeler bunlardır. Evet, 14. <gülüyor> Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı sırasında da e, genel kurul toplantısında bu kuruluşun 2010-2014 dönemi için başkanlığına getirildiniz e, herhalde evet, hocam. Evet. Evet Ertürk Bey, ben Dünya Deprem Mühendisliği Birliği'nin 1996'dan bu yana sürekli olarak bir görev kurullarında bulundum. 1996 ile 2004 yılları arasında bu kuruluşun direktörlerinden birisiydim. Evet. 2004'ten 2008'e kadar icradan sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirildim. 2008'de Beijing'deki konferansta başkan seçildim fakat göreve başlamam sizin de dediğiniz gibi 2010'u yaptı. Çünkü seçildiğin zaman seçilen başkan olarak 2 yıl görev yapıyorsunuz. Ondan sonraki 4 yılda 2010-2014 arasında fiilen başkanlığı yaptım. 2014'ten şimdiye kadar da en son başkan. Unvanını taşıyorum ama önümüzdeki hafta benim yerimi bir başkası alacak. Yani ben böylelikle bir 20 senelik süreden sonra yönetiminden ayrılmış olacağım. Evet hocam. Bu 16. konferanstan beklentiler nelerdir? Bu konuda belirlenmiş bir çerçeve olduğu muhakkak onu zaten sunumlardan görüyoruz, listeden görüyoruz. Ama özellikle sizin beklentiniz nedir hocam? Evet, programdan da gördüğünüz gibi Ertürk Bey yani deprem mühendisliğiyle aklına ilgili olarak aklınıza girebilecek her türlü ana başlık. Bu konferans sırasında ele alınacak. Bakanlisi deyince burada ileride olan ülkeler vardır. Araştırma'nın ve uygulamanın en ileride bulunduğu ülkelerden başlayarak işte arkaya doğru gidersiniz. Kuruluşun yani bu konfederasyonun şu anda 58 tane üyesi var. Yani 58 bir ülke buraya üyedir. Ama konferansa iştirak için o üye ülkelerden gelme şartı yoktur. Herhangi bir ülkeden gelebilirsiniz. Beklentilere gelince, bakın bu kadar araştırma yapılıyor, bu kadar e, bilimsel çalışmalar yapılıyor, bu kadar idari tedbirler, uygulama tedbirleri alınıyor. Buna karşılık hala depremlerin bir, e, ya da doğanın diyelim, getirdiği bir sürpriz unsuru var. 2011'e gittiğimiz zaman Japonya'daki o müthiş büyüklükteki depremin yol açtığı, işte küsur bin tane insanın kalbiyle büyük bir, bir İslami'nin gelip bir nükleer e, santralda yarattığı e, kazanın sonucunda işte patlamanın olması civarın kirlenmesi nükleer e, elemanlarla vesaire. Ve kirliliğin Bana, hala devam etmesi tabii ki. Etkisi de devam ediyor evet. ve gidilebilmiş değil. E, e, Şili'de, Şili'nin kendisinde deprem oldu. Ekvador'da oldu. Yeni Zelanda'da oldu. Ve bunların her birisi o ülkeler için gerçekten büyük külfet temsil eden kayıplara yol açtılar. Demek ki bizim yani mühendislik camiası olarak inşa edilmiş olan çevreyi dizayn etmekte ve inşa etmekte ve hatta bakımını yapmakta öğreneceğimiz, kat edeceğimiz mesafe var. Nedir bunlar? Güvenliği nasıl sağlayabiliriz? Hizmete bulunduğumuz Hizmetinde bulunduğumuz toplumların korunması için. ...bu afetten neler yapabiliriz bu konferansın ana başlıklarını meydana getiriyor. Ee, Tabii bilimsel ilerleme, mesleki ilerleme bir devrim şeklinde değil, küçük adımlar şeklinde oluyor. Her konferansın o konferansa iştirak edenleri öğrettiği dersler vardır. Oradan çıkarılacak olan yeni bilgiler vardır. Bunların uygulanması ile ilgili e, hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin işaretler vardır. Bu işte 2.500-3.000 kişi olacağını tahmin ettiğim delege sayısı da bu sorularla aşırı neşir olacak 5 gün müddetle. Fikir teyatresinde bulunacaklar, başka insanların verdiği sonuçları dinleyecekler, onlara sorular soracaklar, posterleri seyredecekler, özel oturumları seyredecekler ve böylelikle bir bilgi alışverişi, bir tartışma platformu meydana gelecek. Evet hocam. Siz e, uluslararası alanda olduğu gibi Türkiye'de de birçok e, araştırmanın içinde fiilen bulundunuz. Özellikle de 99 e, depremi sonrasındakileri oldukça yakından izleme imkanımız oldu ki bizim bu programımızda 99 depreminin hemen arkasından açık radyoda yayınlanmaya başladı. Yani 17 yıldır devam ettiğimiz bir programdır. E, dünyadaki e, durumu çok yakından ifade ettiniz özellikle Japonya gibi e, deprem riskinin önlenmesine ilişkin son derece e, modern e, bir ülkede ve yaklaşımı da çok doğru olan bir ülkede bile nelerin e, insanlığın başına geldiğini e, yakından izledik. Türkiye açısından bir değerlendirme rica edersek ne söyleyebilirsiniz hocam? Geçmiş depremlerin Ertürk Bey'in insanlara öğrettiği çok önemli bir ders var. O da son kararın tabiatın kendisi tarafından verilmişidir. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Deprem hareketini önceden mümkün olduğu kadar şu andaki bilimsel imkanlarımızın hepsini seferber ederek tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve buna göre de şartnamelerimizi ve diğer teknik dokümanlarımızı düzenliyoruz. Yalnız bunların kağıt üzerinde mükemmel olması... Uygulamanın da aynı mükemmeliyette olmasını gerektirmiyor. Çünkü orada başka dinamikler oluyor. Ve bunların başında tabii ki ekonomik e, dinamikler gelir. E, depreme dayanıklı diyelim herhangi bir binanın yapının veya mühendislik tesisinin kurulması için harfiyen uyulması gereken şartlar bellidir. Dokümanlarda, şartnamelerde, standartlarda da bunlar hepsi sıralanmıştır. Ama bütün bunların eksiklik olarak bir ülke çapında Türkiye gibi uygulandığını ileri sürmek mümkün değildir. Uygulamada maalesef Türkiye'de hala büyük boşluklar ve eksiklikler var. Ve ne kadar 99 sonrasında e, iyileştirme doğrultusunda Türkiye'ye büyük adımlar attıysa da bunların mükemmel hale geldiğini ben dahil kimse ileriye süremez. Yani bu denetim sistemimiz vardır. E, bağımsız denetçiler vardır Şartnamemizi daha sıkı hale getirdik e, Bunların daha iyi Daha teknolojik gereklere uygun Maddelerle bezlenmesini sağladık Vesaire Ama sonunda Bu eninde sonunda gidiyor mühendisin yaptığı binanın yaptığı Hesabını yaptığı binanın Aynı onun istediği gibi iman edilmesine inşa edilmesine e, Bir Yükadar giden bir sürü adam Adım var Bunlarda dediğim gibi hala boşluklar vardır, kusurlarımız, eksikliklerimiz vardır. O yönde çalışmaya hiç ara vermeden devam etmemiz gerekiyor. Ve en büyük sorumluluk da yerel yönetimlerdedir burada. Yerel yönetimlerin depreme uygun bina yapılmasında gösterecekleri titizlik, her şeyden önce ver, hizmet verdikleri toplumların deprem güvenliğinin artırılmasında büyük rol oynuyor, büyük önem taşıyor. Onu gerçekleştirmesi lazım. Evet hocam sizin de çalışmalarına katıldığınız İstanbul için deprem master planını hatırlayınca orada aslında yapılması gerekenler çok detaylı olarak ele alındı. Dört büyük üniversitenin ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan ama bugün bazı açılardan hala raflarda durduğunu söylememiz mümkün herhalde. Türkiye Bey bunu da e, bakın doğru o e, İstanbul Deprem Master Planı e, işte aşağı yukarı e, 13-14 sene oldu bitirildi. E, bin küsur sayfalık bir yol haritasıdır. İstanbul açısından e, alınması gerektiği alınması şart olan ne kadar tedbir varsa burada tek tek sayılmıştır. Ama bunun ...hayata geçirilmesi o kadar da kolay bir şey değil. Her şeyden hemen müthiş bir maliyeti vardır bu Evet. Müthiş bir maliyeti, maliyeti vardır. İşte gelenekten gelen bir takım tabii engeller bulunuyor. Ekonomik imkanların kısıtlı olmasının getirdiği başka engeller var. Alışkanlıkların, mevcut binaların temsil ettiği riskin azaltılmasıyla ilgili olarak var. Ama mesela İstanbul'daki İsmet projesi kapsamında... En azından İstanbul'da bulunan okullarımızın orta dereceli okullarımızın bir kısmının depreme daha dayanıklı hale getirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu kaçırdır. Evet. Yine resmi binaların işte kurumların hizmet verdiği özellikle hastane binalarının bir kısmının depresi, bu proje bir kısmının tabi yani hepsini yapmanız için ödeneğiniz yok. Onların ihya edilmesi için alınmış olan ve bir gerçekten bitmiş olan güçlendirme projeleri var onlar yapıldı bir öncelik sırasında bu da kâr yani bardağın dolu tarafına baktığınız zaman bunlar iyidir ee, şeyin e, işte, mahalle yönetimlerin özellikle imar mevzuatı açısından alması gereken e, tedbirlerin iyileştirilmesine ilişkin maddeler kanunlar e, yapıldı parlamentodan geçti ve bunlar e, e, olumlu yöne olan adımlardır. Ama e, İstanbul'da düşünecek olursanız, yani kaç tane belki de 2 milyon tane bina var. 2 milyon tane bağımsız birim var. Yani nüfusu düşündüğünüz zaman bunların hepsinin teker teker elden geçirilmesi, yeniden e, yıkılıp yeniden yapılması falan altından kalkılacak bir e, maddi e, imkan açısından iş değildir. Bunların öncelik yapılması lazım. Belki bu e, kentsel yönetim, e, kentsel yenileme bunun bir kısmını sağlayabilir. İşte elimizdeki imkanların hepsini seferber ederek bu yönde gerçekleştirilmeye çalışılan çok sayıda şey var, çalışma var. Evet hocam sizin yani, özellikle... Tesisler bakımına vesaire yani saymak saymakta bitmez bu şey. Evet ee, sizin biraz önce belirtmiş olduğunuz yapı denetim konusu herhalde önümüzdeki dönemde de en önemli... ...konularımızdan hatta belki de biraz sorunlarımızdan birisi e, halinde e, umut ediyoruz ki onda da e, gerekli değişiklikler e, yapılsın ve e, en azından yeni yapılan binaların tamamının kontrol altında olması sağlanabilsin. Hocam sizin e, sunumunuz e, Farzin Zahriyan'la birlikte e, ne üzerine yapıyorsunuz sunumunuzu? Dinleyicilerimize bir de onu aktarabilir miyiz acaba? Benim aslında orada birkaç tane sunumum var. Bir tanesi bahsettiğiniz kişiyle Farzin Zahriyan diye bir Kaliforniya e, Üniversitesi Irvine'da hoca olan bir kişiyle beraber bir özel oturum tertiptedik. O özel oturumunda Odak noktası ee, yeni çıkan depreme dayanıklı bina dizaynında takip edilecek usullerin vaatlerinin yerine getirilip getirilmediğinin e, edililen tecrübenin ışığı altında değerlendirilmesiyle ilgilidir. Ee, yani Biz metotları geliştiriyoruz ama bu metotların iyi sonuç verip vermediği ancak gözlemle, ampirik olarak teyit edilebilir. Acaba burada yeteri kadar bilgiye sahip miyiz? hala iyileştirmeye muhtaç olan tarafları var mıdır bu teorik çerçevenin o eline alınacak. Ondan başka iki tane daha şey var, benim sunacağım bildiri var. Bir de bir başka Amerikalı mühendisliğiyle beraber bir münazarımız olacak. Münazara da o yeni çıkan, yeni çıkan, yeni ortaya atılan bu düşüncelerin e, tephanü endesi açısından çok iyi sonuçlar verdiği tezini savunacak. Ben de bu e, yeni metotların henüz iyi sonuç verdiği sonuç e, konusunda yeteri kadar gözlem ve teyit bulunmadığı şeklinde böyle bir yani bir görüş tiyatresinde bulunacağız. Karşılıklı gibi. bir evet. Karşılıklı bir parlamenter e, münazara şeklinde olacak ciddi değil, değil tabi yani bir karşılıklı böyle esprilerin falan da yer aldığını umut ettiğim bir münazara da ben o menfi diyelim tarafı savunur. temsil edeceksiniz evet, evet hocam evet. hocam size kolaylıklar diliyoruz çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için dönüşünüzde de gene bir fırsat yaratıp değerlendirmelerinizi alabilirsek çok seviniriz. Tabii, Memnuniyetle. memnuniyette yani ee, i̇nşallah bu görüşleri de yeterince savunabilirim. Ee, size döndüğüm haber veririm nasıl gittiği konusunda. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür bu, ederim hocam. Taşıtı. Size iyi yolculuklar diliyorum şimdiden. Hoşçakalın efendim. Ediyorum. İyi günler. Hadi. İyi günler efendim. Profesör Doktor Polat Ülkan ile konuştuk. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü İnşaat Mühendisliği Programı öğretim üyesi. Ayrıca hocamıza ilişkin... E, ön, bütün detayları da daha önce e, vermiştim. Evet efendim bugün iki konuğumuz oldu. Murat Paker'le birinci bölümde görüştük. Klinik Psikolog İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi özellikle son olaylar hareketle e, travma konusunu dinledik Murat Bakar hocamızdan ikinci olarak da profesör doktor Polat Gülkan ile görüştük şimdi e, programımızı bir e, müzikle bitiriyoruz gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.